Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor ki Ramazan ayı hocam ne zaman ferz olundu? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç Ramazan orucu oldu? Evet, alimler icma etti. İcmaen hemen hemen Ramazan ayı, Ramazan ayı Şabende 2. sene hicretten ferz olundu. Yani hicretin 2. senesinde Şaban ayında Ramazan ayı ferzolundu. Böyle oldukça Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç Ramazan orucu oldu? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dokuz sene, dokuz Ramazan orucu oldu. Dokuz Ramazan orucu oldu. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabi'ü İlâl'ı 11. sene hicretten vefat etti. 11. sene vefat etti. İkinci senede olduğu için dokuz sene oldu. Ramazan ayı hicretin çinci senesinde ferz olundu. Ramazanda orucu, önceden orucu vardır ama ferz değildir. Ramazan ayı orucu da, yani oruc e, ibadeti üç seferde ferz olundu. Nasıl içki üç seferde yasaklandı? Önceden e, normal ee, oruçlar vardır Ashura günü vesaire böyle bir gün dengele tutuyordur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi mesela, vesaire ondan sonra Ramazan ayı seçimli olarak ferz olundu. İsteyen tutsun istemeyen tutmasın. O bir senesinde her çeşe kitaben mevkuta ayette geçtiği gibi bir vaciptir her çeş oruç olması lazım bu senede. Evet. ikinci senesinde ferz oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve de dokuz Ramazan oruç oldu. Onun için dokuz Ramazan orucu olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ile ilgili bir sürü, bir sürü ibadeti ahkamı bize olduğu gibi gelmiş elhamdülillah. Bir Müslüman da bunları araştırıp Resulullah'ın oruç olduğu gibi oruç olacak o hükümlere riayet edecektir. Orucun da Resulullah'ın orucunun da en büyük meselesi nedir? Sadece yemek içmek şehveti tutmak değil bunların yan kollarıdır. Yan kolları nedir? Yani yiyecek içeceği tuttun ama neyi tutacaksın? Şehveti de tuttun. Bunlara götüren şeyleri tutacaksın. Nasıl yemek içme ağzını tutmuşsun ama gidiyorsun mutfaktan çıkmıyorsun. Yen yemek bahsediyorsun. Yen yemek anlatıyorsun akşama kadar. Yen de ne yapıyor bizim millet? Oruc olduğu için aklına gelmediği gıdaları, meyveleri, yemekleri, tatlıları Ramazan ayında alır gelir. Yani öyle olun Oruc olduğum bu ay ibadet ayıdır. Bu ay Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ayı olduğu için ibadet ön plana çıkar. Yemek içmek zaten orucuz biz. İftardan sonra da ifrat etmeyelim. Belki doktorların tespitiyle musulmanlar Ramazan ayında yedikleri gıda normal günlerde yemiyorlar. Yani benim aklıma tatlı gelmez ama Ramazan ayı oldu iftardan sonra muhakkak tatlı olması lazım. Ne yaptık biz? Onun için ne yemekte bunlara götüren yollar ne der? oruç İslam'ın sembolü olduğu için İslam'ın sembolü nedir? İslam'ın dini özü nedir? Bütün günahlardan Ramaz, oruç seni engel olacak. Gıybettir, nemimedir, göz zinasıdır, kulak zinasıdır, dil zinasıdır, dil günahıdır, kulak günahıdır, göz günahıdır, el, ayak, her bedenin senin orucu olacaktır. Ona göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem orucunun yerine getirmiş olur. Allah bütün Müslümanları Resulullah ve onun ashabı ve ehli sünnet çizgisinde dört imam vesaire, büyüç alimlerimizin yol, ciddi yolda e, bizi uyarıyor. E, Öyle bir şey, Ramazan ibadetini vs. dinin meselelerini oların gittiği yoldaçı gibi bizi yapsın, yani, e, e, salih kılsın ve bütün ümmeti hakkıyla ibadeti nesip etsin. Velhamdülillahi Rabbil